Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Efendim... Mimara e, devam. Mimara devam. <gülüyor> ne mimarlar istedi, ne mühendisler istedi de varmadık. Kamusla güreş, e, Gmail adresimizi de belirtelim. Twitter ve Instagram adreslerimiz de malumunuz mevcut. Twitter'dan özellikle paylaşımlarımızı gitgide sıklaştırıyoruz diyormuşum evet. özellikle görsel zenginliği olan mimarlıkta keza öyle paylaşımlarımız bulunacağız. olacak devam edelim sözlüklerimize geçen hafta biraz etimolojisine vardık çeşitli mimar arkadaşlarımızın tanımlarını dinemin arkadaşlarının <gülüyor> tanımları vardı çok hoş oldu evet. onlara baktık biraz evet hatta ee, o tanımları da belki paylaşabiliriz bir kısmı cidden vecize gibi <gülüyor> evet, oldu evet de devam ediyoruz sözlüklerimize. Evet, e, geçen programda Gustaf Lober'den mimarlığın tanımını okumuştum ama mimarlar diye de bir e, başlık var. Onu da yerleşik düşünceler sözlüğünden paylaşmak istiyorum. Orada destekçimiz. Hemen teşekkür edelim. Evet. E, evet. O hiç desteksiz bırakmıyorlar bizi. Bu programımızı Mine Taygun e, desteklemiş. Evet, sağ olsun. Eksik teşekkür kendisine. Efendim, e, Flöber e, mimarları şöyle tanımlamış. Tümü de ahmaktır. Oy anam. Evlerin, <gülüyor> evlerin merdivenlerini her zaman unuturlar demiş. Flaubert günlük hayatında nasıldı acaba? Çok merak ediyorum. Ama bunlar Flaubert'in tanımı değil bak unutmayalım. Onu dinleyicilerimizle bir daha paylaşalım. Aslında kendi dönemindeki Fransa hatta genelde Burjuva'sının genel geçer basma kalıp fikirleri bu kelimeler karşısındaki... ...aktarılmış sözlüğe Ama dile getiriyor yani en Tabii asından. getiriyor dile ama getirmesinde... alay ediyor onlarla evet, biraz da. Evet o anlamda nasıl da acaba çevresiyle olan ilçikleri çok merak ediyorum. Ya çok <gülüyor> fena <gülüyor> değil gibi biliyorum. Bayağı da zeki bir adam. Hmm. Ee, ama hani böyle etrafıyla geçinemeyen biri olarak tanımıyorum. Evet. Ee, efendim bu kadar şeytani e, tanımlarda tabii ki Ambros Birsin şeytanın sözlüğünü atlamamak lazım. Tavsiye edelim bu arada kitabı. Evet Metis'ten basılmış. Evet. Demiş ki mimar için evinizin planını tasarlayan ve finansal tasarılarınızı baltalamayı planlayan kişi. <gülüyor> ya burada geçen programda e, neydi, mimar kadın kumar mıydı? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ama bir yandan mimarların dilinden baktığımızda da hatta Orhan şey demişti yani herkesi mutsuz eden bir şey mimar dahil <gülüyor> o evin yapılışı. Evet böyle. Ben de e, ansiklopedik mimarlık sözü var Doğan Asoldan yeni kitabımız e, Yem. ...kitab evinden çıkmış... ...orada mimarlıkla ilgili tanımlar var... ...mimar yapıları ve fiziksel çevreyi... ...tasarlayıp çizen... ...ve uygulanmasını yönlendiren... ...sanat ve fen insanı diye geçiyor... Hmm, ...hem sanat hem fen... Evet, ...yapı ve mekan tasarımcısı... ...sanat ve fen deyince... ...sınavlarda da ağırlıklı olarak değil mi... ...fen, Tabii, evet, fen, matematik. fen matematik de giriyorlar... ...antik Yunan ve Roma... ...çağlarından bu yana... ...mimarın... ...statüsü tanınmaktadır diyor e, mimarın e, o çağlardaki görevlerini e, ünlü e, Romalı yazar ve mimar ve mühendisi Vitruvius ayrıntılı olarak anlatmıştı onları anlatacağım Hı -hı. E, günümüzde diyor mimar e, şehircilik aynı zamanda sütcüktür e, sıhhi tesisat ısıtma havalandırma iklimlendirme aydınlatma ekoloji yapı fiziği yapı biyolojisi peyzaj ve birçok konuda genel bilgi sahip olmak durumundadır diyorum. Doğan Bey Doğan hmm, Evet ben hemen burada bir giriş yapabilir miyim? Tabii, Hayır, sürekli zaten. arkadaşlarımla araya sokarak hı hı. <gülüyor> kayırmacı. Fakat e, geçen bu mimarlıkla ilgili neler söylersiniz ile e, ilgili geri bildirim aldığımda onlardan çok hoş bir muhabbet olmuştu. Pek çok şey söylediler dediğim gibi ben seçtim ama peyzaj için bir tanım var. Benim çok hoşuma gitti. E, yanılmıyorsam o da Orhan'ın tanımıydı. Doğan'ın tasmalısı demiş peyzaja. Ha. Tasmalı doğa. ...hoşuma Güzel. gitti değil mi? Evet senin mimar arkadaşların bayağı yaratı. ...edebiyatta da ilgileniyorlar mı efendim? Bir kısmı evet, <gülüyor> e, hepsini bilmiyorum ama... E, ...ama gerçekten yarısı ilgileniyor... ...evet doğru evet. söylüyorsun... ...doktorlar gibi böyle bir yaratıcılık... ...ya da sanata yakınlık içeren bir yanı var... de demişti ya illa iyi çizmesi lazım... Şeyi, ...tevatürü, <gülüyor> buyurun pardon... Anstovidik mimarlık sözümde devam ediyorum... ...mimariye diye bir şey var... ...bu Arapça yine... Eski Arapça'da mimarlık hizmetine ilişkin olarak mimara ödenen ücret hmm. mimariye diye geçiyor. Mimarlar Odası başlığı var. 1945 yılında kuruluyor Türkiye'de 6.235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulmuş olup meslek içinde çalışan serbest mimarların üyesi olmakla yükümlü bulundukları kuruluş. Ha, tanımı odası. böyle. Evet, şu evet, şu tanımı Megara Plan evet. şeyi olan, amblemi olan. <gülüyor> bu mimarlıkla ilgili Vitruvius'un ayrıntı olarak açıkladı, açıklayacağım dediğim şey de... E, ...üç temel şarttan bahsediyor. E, utilitas, e, Firmitas, Venustas. Bunlar işte kullanışlılık, sağlamlık ve güzellik şartları. E, Rönesansta bu tanım değişiyor. E, orada e, Commodita perpetuita belleza olarak e, tanım değişiyor burada da kullanışlılık süreklilik kalıcılık ve güzellik ha, süreklilik girdi devreye evet, e, aynı günümüzde gibi. tanım Tabii ki çok değişiyor çok. E, ayrıntılar ekleniyor tabi işte ekonomik ekolojik yaratıcılık vesaire onları da e, hatırlatmış e, yazar e, bunlar var mimarlık sözlüğünde güzelmiş evet Hı -hı. Şimdi efendim ben de güzel bir Sözlük keşfettim. Gene Mimar arkadaşım Zümra sayesinde oldu Bu. Gündelik Hayat Deneyimleri Sözlüğü diye bir sözlük İnternet üzerinden. Evet internet Üzerinden. Hatta Linkini falan da atarız Twitter'dan mimarların Da çok olduğu bir Grup aslında pek çok sözcük Üretiyorlar bizim gibi Onun üzerine yeni tanımlar geliştiriyorlar Daha doğrusu ama mimarlıkla ilgili de Çok şey var. Ben sadece ikisini Seçtin. Biri tabi hep mimar mimar derken mimarlık öğrencisini bir atlamamak gerekiyor o da, o da ezalı bir evre görünüyor tanımlara bakılırsa belli bir kısmına. paylaşıyorum. neden böyle öğrencilik alanında bir böyle dediğin gibi bir eza durumu söz konusu ya, yani özellikle bazı alan doktorlar içinde hep aynı şey söz konusu taklar böyle klişe bir laftır. Çok okuyoruz beş sene, alt sene işte keyfini çıkarma dönemimiz geldi diyorlar. Bir de şey tabii onların o gece uykusuzlukları da hani ilk kelimelerimizden de doktor doktora dönmüşüz gibi olduk ama özellikle staj döneminde gerçekten neredeyse hiç uyumadan gibi e, mimarlık öğrencilerinde de öyle bir uykusuzluk sorunu var. Yani sistemde bir sıkıntı var. Bir de e, bizde tabii ki genellememek lazım. Sonuçta ben de eğitimcilik yaptım uzun müddet ama e, bazı hocalarda hatta bence Türkiye'de Peki genel sorun kompleks diye buradan hmm. fikrimi e, paylaşmak istiyorum. Yani bazı kompleksler böyle kötü davranışlar, ezmeler, fazla bilmişlikler e, her daldan bahsediyorum ama yani hani hmm. berberlikten. ...doktorluğa, öğretmenlikten işte tezgahtarlığa kadar... ...bu da başkasına değer ile ilgili bir sıkıntıyı beraberine getiriyor... ...neyse dağıtmayayım... Evet buyurun... Efendim mimarlık öğrencisinin tanımı gündelik hayat deneyimleri sözlüğünde şöyle yapılmış... ...alıntı var içinden sadece... ...her konuda genel kültür sahibi olması beklenir... ...bu bazen kendisini mesnetsiz bir ego sahibi yapar... Hmm. Gözüne gram uyku girmeyendir. Yatak hariç, masa, sandalye ve benzeri yerlerde uyuyandır. A0 paftadan bir sürü çıktı alıp parasal sıkıntı yaşayandır. Hmm. Bu mesela Engin Keçeli'nin koyduğu bir madde olmuş. Etecik ee, gereçler, alaçlar da hani değil mi pahalı... Pahalı tabii evet. çok yani e, şimdi artık tabii mimar olmuş ama öğrencilik günlerini unutmamış arkadaşım e, Gamze Yeşildağ da e, ben kelimeler söylersen ne dersin deyince direkt şey demişti ama hani öğrenci gözünden mimarlık başlığı altında çıktı maket parası teslim sunum jüri <gülüyor> o da bir stres tabii jüri olayı. Aynı kaynakta e, mimar sözcüğünden ufak bir alıntı yapıyorum. Proje yetiştirmek için saatlerce yerinden kalkmamak pahasına çizim yapan, işveren firmaya ya da müteahhite söz verilen deadline mantıklı bir tarih olmadığı için sürekli fazla mesaiye kalıp hafta sonu dahil çalışan kişi. Bu ücretli ofis mimarının tanımı mesela. Sonra yıldız mimar tanımı var. Çevremizde gördüğümüz pek çok büyük projenin müellifi olan Meslek alanında ismi çokça duyulan ancak kent suçu projelerinin altından da ağırlıklı olarak çıkan kişi. Hmm. Yıldız Mimar. Ee, serbest mimarında bir tanımı var. Böylece bitiyor. Ee, Yıldız... Kent suçunun altını çizelim. Evet, ilerce. Evet. Güzel bir ifade burada evet. değil mi? Evet. Kent suçu. Evet. evet. İstanbul'da özellikle. Ya bir de inşaat mal bir kent suçu işleniyor. Evet. İnşaat Ya Resulullah denerek girilen öyle de güzel bir kitap vardı evet. bu işte. Ee, serbest mimarın tanımını da şöyle yapmış gündelik hayat deneyimleri sözlüğü. Ee, yıldız mimarların taşarı ettiği projelerin belli noktalarını e, alan, yapan, projenin bir kısmının e, üzerinde tasarımsal söz sahibi olan ancak adı sanı geçmeyen kişiye serbest mimar denir demiş. Hmm. <gülüyor> Öyle bir durum e, Bu e, tanımın e, da hepsini yani mimarla ilgili olanı mimarlıkta dayanışma taban hareketi yapmış Onların da hatta linklerini e, paylaşırız Keyifli bir sözlükmüş Evet evet ilginç bir sözlük e, linkini paylaşacağız Buyurunuz efendim, Sen neredeyiz? Sende biyopolitika sözlüğü vardı, o, o, ona bak canım. Vay vay vay. Efendim, Levent Şentürk'ün, evet, mimarlığın biyopolitika sözlüğü, 6.45'ten basılmış. E, mimarlık okulunun tanımı var orada. E, aslında Fuku'nun hapishanenin doğuşundan a, alıntılanan bir e, tanımlama bu. İdeal bir mimarlık okulunun her öğrencinin eksiksiz şekilde teçhiz edildiği ve 24 saat özgürce çalışabileceği bir yer olduğu sık sık dile getirilir. Şimdi buraya kadar ben araya girdim. E, olumlu bir şeyden bahsediliyor gibi yani hep çalışabileceği ve açık olan öyle mekan sağlayan bir yer sanki cazipmiş gibi ama burada Foucault ortaya çıkıyor işte. Bu hayal 18. yüzyıl Fransasında okul sınıflarının tam bir denetim altına alınmasını sağlayan dizisel mekan örgütlemesinin güncel kalıntılarından biri olsa gerek. Hmm. Çünkü... İşte e, hapishane ya da okul ya da tımarhane gibi pek hastane çok şeyin gibi hastane yani. gibi son birkaç yüzyılın üretimi ve icadı olduğu ve bunların tabii ki yararları dışında bir şekilde kontrol altında tutma yanı üzerinde de hep durur ya Foucault, evet. Uğur Uca da çok bahsederdi. Böyle bu tanım ee, Levent Şen Türk'te. Bu politika sözünde var mı başka bir şeyler? Yok. Ben, ben biraz tarihine seçtim. geçeyim o zaman. Yine Uğur ...kısaca bir tarih geçişi yapacağım. Metin Sözer'le birlikte Remzi kitabından çıkan sanat sözlüğünde... ...orada mimarlığın hani tarihsel e, gelişimiyle ilgili olarak çok kısa kısa e, örnekler vermiş. İşte eski, eski Mezopotamya'da e, genellikle bir yapı ustasıymış. E, Mısır'da ise işte dev boyutlu taş yapılarının üretimi söz konusu olduğundan... E, ...mimar önemli bir bü bürokrat haline geliyor... Hmm. Antik, yani usta, bürokrat Evet, Antik Yunan'da mimar uygulama alanında çoğunlukla bir usta gibi çalıştığı düşünülüyor Aslında ee, şeye kadar herhalde Rönesans ve Florensa'ya kadar Evet öyle. Rom, Roma'da işte mimarları tasarımcı ve koordinatör olarak görmeye başlıyoruz Ortaçağ Avrupası ve İslam dünyasında e, mimar yapı ustasından e, ancak bir üst düzeyde hani bulunuyor Hımm e, Osmanlı mimarları ama saygın meslek adamları tabii. E, mimarın e, sanatçı olarak... Ama gene de ben burada bir parantez açmak istiyorum. Bir Buyun dönem canım. Mimar Sinan'la ilgili bir araştırmalar yaparken şeyi de görmüşüm. Yani bugün konduğu ulvi yerde değil aslında. Hani Mimar Sinan, Mimar Sinan. E, hani tabii. padişah falan bir kızdı mı? E, hani başın gider şeklinde bir noktaya da gelinebiliyor. E, gene de evet. E, tabii tabii. <gülüyor> şey değişimi var yani. Ee, Ulvilik o kadar yok yani. Ulvilik yok da evet. şu anki gördüğümüz gibi değil hikaye. E, mimarın sanatçı olarak yüceltilişi Rönesans'ta başlıyor tabii. E, aynı dönemde mimar uygulamadan gittikçe kopuyor ve e, tam bir tasarımcı haline gelmeye dönüşüyor. E, 16. yüzyıldan sonra da atölyede, 18. yüzyıldan sonra da tamamen işte akademik hayat, okul eğitimine. Başlıyor gibi böyle kısaca bir tarihsel bir dönüş yapmış. Ben hemen araya şarkıyla girip mi? Bir Buyur, nefes gideceğim. alalım biz de. Ee, efendim, e, Kami Berger'den geliyor şarkı, La Kitek. On avait trouvé le terrain. Entouré de bâtis en pierre, pour une fois il avait pas de train qui passait juste là derrière. On y pensait depuis longtemps, on la voyait précisément. Un architecte de renom réaliserait notre maison, une belle demeure rectangulaire et des murs blancs avec du lierre. Toi d'Arloise à quatre pans Une jolie vue sur les grands champs On s'est laissé impressionner Ses bagues au blazer Des tuines foncées Et de la même génération à peine plus vieux Tout juste trentenaire Dans un bureau très blanc, très clair Autour d'une table En forme de goutte Il se pencha sous la lumière Asseyez-vous, je sais Jolie cuisine, avec dedans des top modèles pelant les carottes en Chanel. Il avait l'air très concentré, écoutant nos explications. Pas un mot ne fut prononcé, et pas la moindre réaction. Je lui ai même tendu un plan un peu grossier, j'étais gêné. Relevant les yeux sur nous doucement, il nous a dit Je vois, OK.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 de nous dévoiler le projet le plus éloigné de la maison qu'on affectionne Toi de métal galvanisé sur une façade Sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş mimar sözcüğüne devam ediyor. Devam edelim efendim. Evet, ilk programımızda Alende Buton'un Wittgenstein örneğini vermiştik. Mutluluğun Mimarisi kitabı, Sel'den basılmış. Çok evet. da keyifli bir kitap, onu da tavsiye ediyoruz. Alende Buton başka pek çok şeyden de bahsetmiş kitapta. Mesela şöyle bir şey var, kitaptan birkaç alıntı paylaşıyorum. Kullanışlı ve işlevsel olanı güzel bir şeye dönüştürmektir mimarın görevi demiş. Mesela Karl Friedrich Schinkel. Hmm. Ee, yani Senin demin yaptığın tanımlara çok benziyor Eski dönemde yapılan Yani kullanışlılık var işlevsellik var ve Güzellik Ama onu var. güzel e, Olana dönüştürüyor Ancak hemen karşısına Le bir yaklaşımını koymuş e, Le Corbusier Güzel mimariyi e, Verimlilikle bir tutuyor aslında hmm. e, Ona göre bir evin temel işlevi Bir sıcağa soğuğa Yağmura hırsıza ve meraklı komşulara Karşı koruma sağlamak İki, bol miktarda ışık ve güneş alması mekanın. Hı. Üç, içinde yaşayanlara yemek yiyebilecekleri, çalışabilecekleri, kişisel işlerine görebilecekleri odalar sunmak... Demiş ki asıl önemli yere burada geliyoruz. Bunların dışında kalan her şey romantik safsatadan ibarettir. Evet. <gülüyor> aynı rasyonel, evet, rasyonel <gülüyor> Bakışı hep öyle zaten fütürizm etkileri çok görülüyor. 1920'lerden bahsediyoruz. Hı hı. Le Corbusier'in bizzat kendi yazdığı bir mimarlığa doğru eserinde de 1923 e, kitabın e, yazım basım tarihi. Hı hı. E, mesela mühendislerle mimarları karşılaştırıyor bir bölümde. Kendisi de mimar olmakla birlikte e, mühendislere bayağı yontuyor e, diyeyim. E, mühendisleri... Sağlıklı, güçlü, aktif ve dengeli bulurken mimarları inançsız, işsiz, kendini beğenmiş ve huysuz olarak görüyor. Allah Allah. <gülüyor> çünkü diyor ki aslında bu bağ da e, iyi oldu. E, çünkü diyor yakında onlara yapacak iş kalmayacak. Hmm. Ee, hani bu bahsettiğimiz aslında şeylerin değişmesi, evet. görevlerin <gülüyor> değişmesi ya da hani sadece güzellik olarak e, algılama anlayışının değişişi de çok önemli tabii Corbusier'de. Yine çok buna bağlı olarak elimde başka bir kitap var. Alternatifler Sözlüğü. Hmm. E, Martin Parker, Valerie Fournier ve Patrick Reedy'nin e, yazdığı e, bir sözlük bu. Fakat... E, Le Corbusier'den bahsediliyor bir başlık olarak alınmış sözlükte. Radyant Şehir diye bir projesi var mimarın ee, ve eşitlik, çevrecilik yan yana e, yaşamak e, işte yayaya saygı, iş bölümü ön planda bu şehirde. E, ancak kuralları ve görevler o kadar e, belirgin ki bu şehirde öyle bir kent hayali var yani. E, bir şehir devleti neredeyse tanımlıyor Le Corbusier'in bu radyant şehri diyor hı hı. E, alternatif sözlükçüler e, böylece Le Corbusier'i de almış olduk hani çok e, mimar ismi anmayacağız dedik ama ya ben burada e, çok kişisel olarak Gaudi'yi de çok sevdiğimi söylemek <gülüyor> istiyorum alakasız olarak atlayarak sözü sana aktarıyorum canım Adam böyle Gaudi'den alakasız Atladım. bir giriş yerinden <gülüyor> ben de bu ilginç başlıklar buldum bu mimarlık sözüne Doğan Hasol'un Onları paylaşmak Hadi istedim paylaş. dinleyicilerimizle. Evet. Allah Kerim Yeri diye bir yer var mesela. Eski Türk kahvehanelerinde fakirlerin para vermeden oturdukları yattıkları yer ve şirvan. Şirvan Hı. çatıda ya da dükkanlarda bulunan basık odalar olur ya. Onun ismi. Evet. Hep aslında mimarlıkla ilgili evet. bunlar. Evet. Terimler. Altınoluk diye bir şey var. Altınoluk. Evet. Bu kabe'nin damındaki suları toplamak için yapılmış. Altın kaplı olukmuş hmm. e Bu oluk ilk kez Kanuni zamanında yaptırılarak Kabe'ye gönderiliyor e Geleneğe göre de Yeni altın oluk her yıl Emirül Hac tarafından Kabe'ye götürülüyor Eskisi geri getiriliyor. Ha e. değişiyor her sene. Ya sen bunu söylemişken bir şey anımsadım. Hatta bu programdaki şarkımızı da bana tavsiye eden mimar arkadaşım Ferhan'ın bir e, Hı -hı. paylaşımıydı bu. Sen de araştırmışsın. Mimar Sinan'ın e, is odaları Hı -hı. E, Süleymaniye'de e, belki başka bazı camiler camilerde de e, olabilir. Camiler de var evet. E, yani kandiller yakılıyor tabii o zaman hani ismiye dersek öyle bir düzen içinde yapılıyor ki e, ölçümlere göre o islerin hepsi, bütün tavan is olmasın diye tabii. O is odasında toplanıyor. Hatta gerisinde sen söyle. İşte bazı meraklı hattatlar işte bu toplanan isleri e, Kur'an yazmak için kullanıyorlar. Ha, e, mürekkep yapılıyor islerden. Evet. Bunda da hani şöyle bir mantık var. Doğa sinme Si, ...sindiği sin düşünülüyor ha, ise... ...çok şiirselmiş... Evet, hmm. ...elgincilik diye bir şey var... ...elginizm diye bu çok ilginç... ...19. yüzyılda... ...İngiltere'nin İstanbul'daki elçisi iken... E, ...Atina Parthenon'un... E, ...kabartmalarını kendi ülkesinde... ...kaçıran Lord Elgin'in... ...adından türetilmiş... Ha, ama nasıl yani yürütme gibi bir manaya mı <gülüyor> geliyor? <gülüyor> <gülüyor> yani sanat yapıtlarını bulundukları yerden kaçıranların davranışlarını anlatmakta kullanılıyor. Elgincilik. Evet elgincilik, elginizm diye. Ay çok iyi. Fare kuyruğu diye bir şey var. Ahşap doğrumada kilit yeri açmakta kullanılan dar testereymiş. Ha, Bu da çok anlaşılabilir. Şey. Her yerden giren de evet, böyle. Hasta bina sendromu diye bir şey varmış. HBS kişinin çalışma alanından kaynaklanan sağlık sorunları... Diye Ama bu mimarlık, bu bence HBS her mesleği, <gülüyor> dair bir HBS var yani Mimarlık sözünde daha çok havalandırma sistemindeki He. kusurlardan ya da He. yapı malzemelerinden sızan kimyasallardan, kimyasallardan kaynaklanıyormuş hmm. Ve kişiye işte baş ağrısı, öksürük, kaşıntı, baş dönmesi, bulantı, yorgunluk gibi yansımaları söz konusuymuş bir de kimdir o penceresi var? Kim kimdir geldi o? Kim geldi penceresi? Biliyorsun Hı. değil mi bunu? E, aslında tahmin ediyorum, biliyorum evet, demeyeyim. Evet tahmin ettiğin şey işte dışarıdan geleni görmek <gülüyor> ya da kapıyı açmadan konuşmak üzere eskiden evlerin giriş kapılarına yapılan e, göz yüksekliğindeki e, kapaklara e, kapaklı küçük delik. Şu anda da var. Ha, var evet ama daha yani eskisi kadar sık kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Evet. İsmi çok hoşuma gitti. Şimdi, kimdir o penceresi? Kimdir o penceri. çok iyi Evet. Efendim evet devam edeceğiz mimar. Evet bit bitmedi ya. Bitmedi, evet. Sevgili dinleyicilerimiz gelecek hafta mimarlığa devam ediyoruz. Mine Taygun'a tekrar teşekkür ediyoruz. Sağolsunlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.